Gitaresk Hazırlayan ve sunan Meral Akman 94.9 Açık Radyo 9099 saat destek program haftasında Gitaresk'de Meral Akman'la birliktesiniz Teknik Masada Feryal var Teknik Masada Feryal'ın yanında, sol yan, sol yanımda Şenol, onun yanında Gamze Alarslan, e, Koyu Mavi Gülçin Orgun ve bir önceki programın hızıyla Şebnem Söğer Girim'de bizimle birlikte. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> hoş bulduk. Hanımlar diyebilir miyim bu programda? Her şey serbest, 8 Mart'ta kısıtlıydı. <gülüyor> 8 Mart'ta kısıtlıydı. Serbest, siz bacı bile diyebiliyorsunuz. Bayan demiydim ama, beni buna zorlayamazsınız Efendim 94.9 Açık Radyo Destek Haftası. Neden Destek Haftası? Çünkü dünyanın bütün seslerini Açık Radyo'nun sizden gelen desteklerle ayakta kalmaya ihtiyacı var. Ee, biz radyomuzu seviyoruz. Sizler radyomuzu seviyorsunuz. Ee, devam etmek için 20 yıldır buradayız. 20 yıl daha devam etmek için lütfen bu akşam 0212 343 41 41'i Arayın, telefon edin, desteğinizi iletin ya da açıkradio.com adresinden destek ol düğmesine tıklayıp bize desteklerinizi iletiniz lütfen. Ee, biz bu akşam yine bir sürü hatun kişi toplanıp e, bir liste yaptık. Bu sefer birazcık ben baskın çıktım Gitar e, 60'lar 70'ler yetmişler saygıdilik bir şeyler yapalım dedik. Hem Gitar Eski'ye uysun hem de güne uykusun. E, i̇lk parçayı Gülçin seçti Çok tatlı bir parça oldu Aslında sen de çalmıştım bunu bir kere Bir kere de ben galiba Koyu Mavi'de çalmıştım Ama e, bu vazgeçilmez bir radyo şarkısı evet. zaten <gülüyor> e, Çünkü diyor ki e, eminim bu şarkıyı radyoda çaldırmazlar Çalmazlar diye bir adı var Ama açık radyoda çalırız Her şey çalınır Biraz bipli ve dütlü bir şekilde getirilmiş bir yuvarlanmış şarkı, <gülüyor> Bizim de bir iki yasak gelmemiz var ama onları... Vallahi... Yaşasın Telefon, ya. telefon. <gülüyor> Uh, I bet you they don't play this song on the radio bu Eric Idle'ın Monty Monty Python Monty Python nasıl söyleyeyim. Ne? Monty Python fight Evet. <gülüyor> <right. gülüyor> komik filmlerde bunlar böyle O filmde bir şarkı bu. Evet, uh, I bet you I bet they don't play this song on radio. I bet you they won't play this song on the radio I bet you they won't play this new song It's not that it's or controversial Just that the in words are awfully strong You can't say on the radio or or, or. You can't even say I'd like to you someday Unless you're a doctor with a very large, so I bet you they won't play this song on the radio. I bet you they well it. I bet you in program bet program it's a load of horse. dalga geçen bir şarkıydı değil mi? Evet. Radyolarda çalınmaz denilen parçayı çalan radyo ee, Desteği de hak ediyor. Desteği de hak ediyor. O zaman arkadaşlar sırayla herkes telefon numarasını söylesin. Soldan başlayalım. Sol ben miyim? <gülüyor> evet sensin. O halde 0212 212 343 4141 Telefonlarınızı bekliyoruz. E, efendim ben devam edeyim. E, bu akşam e, yine delik bir şeyler dedik. İkinci parçamız da e, bir İrlandalı mü müzisyen... David McWilliams'tan çok tanıdık, bildik bir şarkı. Çeşit çeşit şekillerde söyleniyor. Bir sürü yorumu var. Orijinal yorumunu seçtik bu akşam. Ee, siz parçayı dinlerken bir taraftan da telefonlarınızı tuşlayınız. internetten açıkradyo.com adresine girip destek ol düğmesine basınız. Ee, telefon numaramız da 212-343-4141. David McWilliams dinliyoruz. Days of Pearly Spencer.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 David McWilliams dinledik. Days of Pearly Spencer. Ee, Şebnem'le devam edeceğiz. Şebnem Açık Şemsiyeden çıktı. Ayağının tozuyla gitare eski geldi. Çok teşekkür ederiz. Evet, açık Şemsiyede epey geyik yaptık ya. Şimdi böyle güzel ciddi ciddi hanımlar hoşuma gitti. <gülüyor> e, o kadar adamla girmeyecektin stüdyoya. <gülüyor> evet, şimdi ben ne seçtim? Creedence Clearwater Revival seçtim. Bir nedeni yok yani niye seçtim çünkü çok seviyorum <gülüyor> <gülüyor> öyle hoşuma gittiği için seçtim I put a spell on you'yu dinleyeceğiz demin Gülçin'le de aramızda konuştuk yani, hakikaten en güzel yorumlardan biri evet, belki Nina Simon ki ile beraber hani eş, hangisi daha iyidir şimdi diyemeyeceğim ama çok iyi yorumlardan biri. John Fogerty seviyoruz. Ben sev Biliyorsunuz ben kadın şarkıcı değilse de çok az itiraz ediyorum <gülüyor> şarkıcı meselesine. Evet. Yani Orijinali de zaten muhteşem. Screamin' J Hawkins evet. Yani evet. inanılmaz. Ben izninizle yani. genel bir bukalalık evet. yapacağım. Ee, screamin' J Hawkins e, bu parçayı söylemeden önce sadece J Hawkins'in bu parçadan sonra screamin evet. oldum. <gülüyor> <gülüyor> bu İyiymiş. parçayla birlikte bir screamin olmuş durumu söz konusuymuş. Parçayı dinlerken ne yapacağız? Gamze'de sıra. Um, evet iyi akşamlar herkese bu şeyden kontenjandan katıldım aslında anons e, yapayım ben o zaman e, telefonlarımla destek verilmesi için e, 212-343-4141 arayarak ya da radyo.com'dan destek olabilirsiniz radyomuza e, daha nice 20 yıllara diyelim hep beraber Burada Gamze ile ben söyleyeyim Gamze Açık Radyo'nun hem destekçisi Koyu Mavi'ye bir kez Tango programı yapmıştık. Tangocu aynı zamanda aynı zamanda yoga eğitmeni. <gülüyor> ee, on parmanda on marifet. E, tango programını beraber yapmıştık. Bir sefer de e, destek projesine katılmıştı. Dinleyici diğer dinleyicilerle beraber. Tam yani deneyimli bir dinleyici. <gülüyor> <Yani> dinleyicimiz destekçimiz. <gülüyor> destek Gamze yani. alarsa teşekkür ederiz aramızda olduğun için. Ben teşekkür ederim. Evet. Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Mükteşem Credence Clearwater Revival'dan 68 terli bir parça dinledik. I put a spell on you. Şahaneydi valla burada kendimizden geçtik. <gülüyor> Gülfün evet. Için herkes bana bakıyor. Söylüyor. Benim destek numarasını <gülüyor> söylemem evet. gerekiyor. Destek Sıra bestem. bende. E, telefonlarınızdan 0212 343 41 41'i e, çeviriyorsunuz. E, gönüllü arkadaşlarımız sizi karşılıyorlar veya otta internetten e, açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklıyorsunuz. Bu bir saat içinde arayanların hepsinin ismini de programın bitiminde okuyormuşuz. Tek tek okuyacağız. Aramayanları <gülüyor> da daha sonra biz de evet. arıyoruz. <gülüyor> Aramayanları evet biz arayacağız. <gülüyor> Aramayanların isimlerini söyle. <gülüyor> Söyleyelim ifşa edelim hepsini. <gülüyor> <gülüyor> sırada ben varım sırada benim getirdiğim bak. bir pop şarkısı olduğunu söylüyorlar Wikipedia'da ama Meral karşı çıktı <gülüyor> teşekkür ederim. Gitar eski Bana pop getirmek istemezdim ama <gülüyor> Nancy Sinatra'nın bir şarkısı var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nancy bir parça, söylediği bir parça var. 1966 yılında Lee Hazelwood e, bestelemiş. These Boots Are Made For Walking. Stanley Kubrick'in Full Metal Jacket filminde de kullanılmış. Ama ilginç bir bilgi var. saklı şarkıları çalıyoruz ya. Daha sonra bu parçanın Jessica Simpson'ın kendi versiyonu için çektiği müzik klibi de çok seksi bulunduğu için... Şimdi ters okumuyorum, doğru okuyorum, şaşıracaksınız. Çünkü Türkiye, İsrail ve Lübnan dışındaki tüm Orta Doğu <gülüyor> ve Kuzey Afrika ülkelerinde yasaklanmış. <gülüyor> ne güzel günlermiş onlar. <gülüyor> yani. Yalan söylüyor olabilir. <gülüyor> ee, senesini bulamadım, ya, yani. araştıramadım o arada ama ilginç geldi. Hakikaten çok hey ilginçmiş. gidi günler diyoruz. Hey gidi günlermiş Ama biz destek öyleymiş. olarak birliğimizi, beraberliğimizi sürdürebiliriz. 0-212-343-41-41 ararken hem de these boots are made for walking dans edebiliriz diyorum. Şimdi Nancy Sinatra söylüyor. These boots are made for walking.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 I'm gonna walk all over you walk all over you are you ready boots start walking ...sesini hatırladın dedik. These boats are made for walking. Bu arada bizim birazcık enerjimiz düştü fark ettiyseniz... ...programı <gülüyor> dinliyorsanız... ...destek olmadığınız için çok kırılıyoruz biliyorsunuz. Evet, Her programda çalmıyor. bunu söylüyorsunuz. Hiç çalmıyor. Lütfen bize destek olun, sesinizi duyurun. <gülüyor> <gülüyor> çok... Tamam ben yine konuşmaya başlayayım. Belki hmm. numarayı unutmuşlardır. Ha, evet, hatırlatayım. Evet, ben hatırlatayım mesela. hemen. Şimdi tam önümde duruyor böyle. Bakıyorum 0-200-12-343-4141'i arıyorsunuz lütfen. Gitar Eski evet. ve Açık Radyo'ya destek oluyorsunuz. Niye Açık Yok, Radyo'ya hı. destek gerek? Bunu anlat istersen bana. Evet, ben, ben kendi tarafımı anlatayım. Ben şahsi konuşmaktan hoşlanan birisiyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> buradaki en yeni programcı... Benim e, yani Açık Radyo ailesine dahil olan en yeni programcı... ...benim yaklaşık 3 yıldır gitar eskin ortayım. E, buradan Jaco Henme Gonca açık da birer selam gönderiyorum. Aramızda değiller ama kalpleri bizimle birlikte ben eminim. E, neydi? Açık Radyo açıldığı zamanlarda dinliyordum. O ne kadar güzel dünyanın bütün seslerini Açık Radyo'ydu. Yaklaşık 5 sene sonra aniden Açık Radyo'da sesim duyulmasın ki derken... ...bundan 3 yıl önce Açık Radyo'da sesimi duyurmaya başladım. Olmayacak bir şey değil. E, hem kendi sesinizi duyurabilirsiniz, hazırladığınız... ...sesinizi duyurmasını istediğiniz kişilere sesinizi duyurabilirsiniz... E, ...duymak istediğiniz şeyleri duyabilirsiniz... ...bazen de duymak istemediğiniz şeyleri duyabilirsiniz... ...ama belki düşünmeye başlarsınız... E, ...bir zaman sonra da... ...duymak istediğiniz şeyler haline getirebilirsiniz... ...onun için... Hadi bulaşıkları bırakın, yemeğinizi de bitirin. İsterseniz çocukları da odalarına gönderin. 0212-343-4141'i arayın. Ya da açıkradyo.com adresinden destek ol düğmesine basın. Ay, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <Ay, ay>, <gülüyor> <teşekkür> İlk <ederiz. LIAM gülüyor> <gülüyor> defa bir konuşmamış yaradı. Gördünüz mü? Sesinizi duyurun. <gülüyor> evet, içinde devam edeceğiz. Koyu, Koyu Mavi'nin bluesu. Evet. <gülüyor> Aslında şey ben şimdi bu şarkıyı seçtiğimi biliyorum ama niye seçtiğimi hiç hatırlamıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hani en sevdiğim veya hani çok benim için hayatımda yer etmiş bir şarkı değilse onu hatırladım. Psikodelik yetmişler çalıyorduk. Diye. Evet. Ben hatta Psikodelik yetmişler diye liste çıktı onların arasından şarkı seçtim. Oo çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çekmiş. Yani. Kopya çekmiş. Kopya çekmiş. Ama iyi yapmışsın. Ee, ya sonu çok yapmışsın. hoşuma evet. gitti yani. Hani çok e, ben de yer Bence. etmiş bir şarkı olmamasına rağmen dinleyince yer etti. Kokorlarım <gülüyor> çok Prokloların hani daha çok hani o herkesin çok bildiği şarkısıyla, vay şeyleri biliyordum. Belirde yetkin müzisyenler kendi başlarına ayrı ayrı meşhur olmasalar da katıldıkları her şeye bir şeyler katan çok çok farklı çok güzel müzisyenler her biri. Ve bana şey ilginç geldi bu, bunu bilmiyordum. Söz yazarı Kit Wright enstrüman çalmıyor evet. şarkı da söylemiyor sadece söz sadece yazıyor. Söz yazıyor evet. Hani bu çok güzel bir özellik. Ben de bir müzik grubuna girebilirim. Evet. <gülüyor> i̇şte gördüm. <mü? gülüyor> Umut var diyorsun. Umut. Ve <gülüyor> hala rockstar olma ihtimalimiz var yani. <gülüyor> Açık radyo hayallerinizi zenginleştirir. Evet bakın gördünüz mü? Telefon <gülüyor> edeyim. Bir sebep daha. <gülüyor> O evet. yüzden e, bu da güzel bir fikir gibi geldi bana. E, Prokul Harımdan e, seçtiğimiz şarkı Pandora's Box. Pandora'nın kutusu açılmadan arayın bizi. Evet. <gülüyor> o gamdı hemen havaya girdi. <gülüyor> Aa, Feryal bizi uyarıyor. Hemen telefon numarası söylüyoruz. Gizli bir bilgi değil. 0212 343 41 41 veya açıkradyo.com adresinden destek olun. ...butonuna basıp bize desteklerinizi iletiniz lütfen. Telefon çaldırmadı yalnız. için böyle? Halbuki çok güzel bir şarkıymış. Lütfen beğendinizse çal çalın. Mesela arayın bunun gibi güzel başka bir sürü şarkı çalalım. Evet Size. açtığım kutuyu şarkılar çıksın dışarıya. Telefonla... Aramazsanız çalmıyoruz. Aram <gülüyor> <yap> Biz <gülüyor> denedik bunu ya. <gülüyor> olmuyor mu? Benim de çok parlak fikri gibi gelmiştim. Ararsanız ama çalıyoruz olmuyor. oluyor mu? <gülüyor> Onu e, Jukebox'ta dünyanın cazı yapıyor. Böyle alarsanız çalıyoruz diye. Onlar bayağı destek topluyorlar ama biz de yürümedi ya. Saat tabii. Peki her halükarda çalıyoruz. Her halükarda çalıyoruz. 0-212-343-444-444. Belki de şey internetten yapıyorlardır. Moralinizi bozmayalım. Olabilir. Herkes dinliyorsunuz değil mi? tıklıyor. Değil mi? O zaman yapıyorsanız Facebook'tan beğeni gönderin. Bir şey yapın. Beğeniler geldi. Ama belki programı arayıp hani Aa valla bayertin <gülüyor> değil mi? Süper. <gülüyor> tamam bu da olur. Tamam biz bu bunu kabul ettik. <gülüyor> <gülüyor> Telefon şart değil. Faks evet. olur, telex olur. <gülüyor> telex olur. Faks çekildi programı. Hakikaten faks çekildi değil mi eskiden radyonlara? Hmm. Faks geliyor mu Feryal bize? Süper. <gülüyor> Fox'la destek almıyormuşuz. Fox. Nakit olur gelip getirebilirsiniz. <gülüyor> Kapıya getirebilirsiniz. Evet, gelirseniz sizi stüdyoya da alırız. Ee, bekleriz. Evet, desteklerinizi bekliyoruz. Telefon numarasını söylüyorum. 312 40, 200, 212 212. <gülüyor> Gördünüz mü işte? Söylemezsiniz. Aramazsınız. <gülüyor> Telefon numarasını söyleyemiyorum. <gülüyor> Avrupa, yakası. <gülüyor> Avrupa yakası 212 343 41 41. Ee, ve Açıkradio.com adresinde destek ol butonuna basaraktan desteklerinize devam edebilirsiniz. Ee, tamam çok güzel günler geçirmiyoruz ama e, Açık Radyo ailesi ayakta. Ee, güzel günler görülecek zamanlar da gelecek. Ama hep birlikte sesimizi duyurmak için desteklerinize devam edin ki biz yayına devam edelim. Biz bu akşam için çok da olmayan şarkılar seçtik. Evet. Bunları çalıyoruz. Neden çalıyoruz? Çünkü daha güzel günler görmek istiyoruz. Daha güzel günler görmek için. Ayakta kalmak istiyoruz. Ayakta kalmak için de desteklerinizi bekliyoruz. Ve geldi. Teşekkür ederiz. Harikasınız. Böyle konuştuk. Teşekkür çok heyecanlandım ediyoruz. ben. Teşekkür ederiz. <gülüyor> efendim, sıradak... Hep sen konuş Meral. <gülüyor> Şimdi Hep sıradaki şarkı sen söyle hatta. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <artık>. Hemen söylüyorum. <gülüyor> Hemen söylemeye başlıyorum. E, efendim e, bir e, dizi ben hatırlamıyorum valla benden bile yaşlı bir dizi, e, gizli ajanlarla ilgili bir dizi hakkında yazılmış bir parça. Aa, benden bile yaşlı bir dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> arada... Televizyon yeni icat edilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada buradaki en genç insan ben olabilirim. <gülüyor> <Kesin. Bence de. gülüyor> Ama evet. o halde kendine yaşlı değil <gülüyor> Şu ortamda diyemem ama genel bir şey. Hele bir de. Ee, çok güzel. Gerçekten bu ailenin parçası olmak. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle. E, her cinsiyle bu ailenin parçası olmak çok çok güzel bir şey. E, bu mikrofonun başında olmak benim için çok güzel bir şey. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Etmeye de devam edeceğim. Hadi siz de arayıp bize teşekkür edin. Arada da şarkıyı dinleyin. Artık konuyu değiştiriyorum. Şarkı dinlerken destek olmayın. Destek olurken şarkıları dinleyin. E, Johnny Rivers dinleyeceğiz. Secret Agent Man e, 212 300, 343 41 41 Els Odds are he won't live to see tomorrow Secret agent man, secret agent man They've given you a number and taken away your name Beware the pretty faces that you find A pretty face can hide an evil mind I'll oh, be careful what you say Or you'll give yourself away Odds are you won't live to see tomorrow Men. Bu arada geçen destek programında daha hangi şarkıyı da hatırlamıyorum. Bahsetmiştik de e, Phineas Refurb diye bir çizgi dizisi var. Son derece eğlenceli bir dizi. İki tane heavy Amerikalı çiziyorlar ve e, gösteriyorlar. E, onlarda bir ajan var. Ornitorenk Peri. Ornitorenk Peri'nin sinyal müziği. <gülüyor> Bunun aynısı. Aslında bu akşam onu da çalmak istemiştim ama o kadar güzel parçalar gönderdi ki kızlar <gülüyor> ona sıra gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> ama yani olur da denk düşerse dinleyiniz lütfen Ornitorenk Peri. İsmi müziğe diye, diye böyle <gülüyor> çok son derece eğlenceli çok güzel bir şey hatta parçalarda böyle Raştan etkilenen parçalar var böyle bir yazı dizisi var e, Finis ve etkilendiği şarkılar diye bugün öyle bir program yapmak istiyorum Jack Cohen izin verirse dünyanın bütün seslerini açık <gülüyor> Ornitorinklere de açabiliriz programda <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> Efendim, e, biz burada konuşurken ve sizinle şarkılarımızı paylaşırken çok güzel destekçilerimiz olmuş çok teşekkür ediyoruz e, hepsinin ismini okumak benim için ayrı bir onur. Ee, Şemdem Dönbekçi, destekçilerimizden biri. Ee, Haluk Akpınar, Haluk Dülger, Sevgi Sönmez Köksar, Özgür Pala ve yanımda sessiz sessiz e, internetiyle oynayan çok sevgili Şemdem Söher Girim Çok teşekkür ederiz e, destekleriniz için. Biz teşekkür ederiz. Evet, varlığınız, e, destekleriniz, her şeyiniz için çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Şemdem Hanım, siz devam edin, hak ettiniz. Evet. <gülüyor> Evet şimdi sırada Marianne Faithful var. Ee, gene nedensiz. Gene çok sevdiğim için. Sır, ay, <gülüyor> kadın şarkıcı karıştırmak için yapıyorsun evet, değil mi? sana <gülüyor> Şaka şaka hiç düşünmedim ama tabii. Bu, seversin Marianne'i. Sever, artık yani. onu sev. Zaten tamam, artık seviyorsun <gülüyor> yavaş yavaş. O artık kırıldı. kırıldı. Çok kırıldı. Evet, evet. Bence kırıldı. Her 8 Mart'ta dinliyorum böyle ciddi şekilde kadın şarkıcı <gülüyor> dinliyorum. <gülüyor> ee, Marianne Faithfull'un e, 79 tarihli Broken English albümünden çok sevdiğim bir parça. The Ballad of Lucy Jordan. 0212 343 341, 41 41 A shady street, screaming all the way. At the age of thirty Evet, Marianne Faithful'dan dinledik. The Ballad of Lucy Jordan. Meral? Bu arada hiç kimse destek olmadı. Olmadı mı acaba? Bilmiyoruz bak şimdi. Evet aslında bilmiyoruz değil bilmiyoruz. mi? Telefon, çalan evet, evet, telefon sayısıyla. Ya bir ses, İnternete gibi yani. bir şey istiyoruz değil mi? Duymak, değil mi? insan sesi falan Çok, da duyalım. Olur, değil mi? Programda katılıp yorumlarını da söyleseler mesela değil mi? Evet, bir duygusam, Ya komiserim. telefon etsinler yeter. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi telefonlara etsinler, konuşma kısmını ayrıca değerlendirelim bence. Telefon edin. Ama, Ama nereye diyorlar? Ee, 212 değil tabi. <gülüyor> 212, 343, 4141 41 ya da internet açık adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. Evet desteklerinizi Be bekliyoruz. bekliyoruz ki sıradaki parçayı şenol anons etmeye anons. giriş yapacak sadece. <gülüyor> Hors. O <gülüyor> zaman evet. yalnız benim belirgin bir şeyim e, diktatörlüğün söz konusu böyle şarkı seçimleri Biz şöyle olsayık diyoruz. Biz <gülüyor> ona e, evet, ev sahipli diyoruz. Evet o sahip olunca Evet. Tabii Şimdi aslında diktatörlükten bir parça dinleyeceğiz. Ee, niye bunu dinleyeceğiz Meral? ben de merakla <gülüyor> bekliyorum benim için e, bana Sürpriz ithafensiz seçtiğim <gülüyor> bu parçayı çok teşekkür ediyorum Be dinledim çok beğendim fakat hakkında senden evet. bilgi bekliyorum ya Horses açıkçası hani böyle çok bilinen çok tanınan bir grup değil çok kısa bir süre e, bir arada kalmış e, İngiliz bir grup e, psychedelic heavy dedikleri bir tür ki ben her programda söylüyorum ben böyle türlerin alt türlere ayrılması konusunda çok gıcık oluyorum İşte psychedelic bir rock grubu psychedelic de nedir ee, böyle dinlediğiniz zaman gerçekten ayağınızı yerden kesip gözünüzün önünde hafif tertip böyle bir çiçek dürbünü şeyler uçuşuyorsa o parça saygı deliktir. Ne olursa hmm. kim söylerse söylesin. Horse da böyle bir grup, bir İngiliz grup. Ee, kendi halinde sessiz sedasız biraz muhasebeci görünümlü insanlar. Ee, bir süre bir beraber müzik yapmışlar. Sonra dağılmışlar. Çok müzik hayatında da izleri olmamış. Ve fakat eğer siz telefonunuzu çaldırır iseniz daha önce gitar eski Horse dinlediniz. Neden olmasın tekrar tekrar dinleyin. Tek albümlük şarkıları da çalan radyo açık radyo. 212 343 41 41'i arayınız. Şen olalım siz de şarkıyı anons ediniz. Evet Horse'tan dinliyoruz. Ee, Horse albümünden gene To Greet the Sun. 212 343 41 41 The sun. Horstan dinledik. To greet the sun. Biz de güneşi selamlamak istiyoruz. 0-212-343-4141'i ararsanız çok mutlu oluruz. Güneşler açar içimizde. Efendim güneşi selamlarken çok sevgili Özgür Pala, Işın Aktan ve Merve Dündar bize desteklerini ilettik. Çok, çok teşekkür çok teşekkürler. ederiz. Çok mutluyuz. Devam edin devam edin arayın telefon edin Bakayım bir açıklı konuşma daha yapmak üzereyim <gülüyor> <gülüyor> Göz yaşları içerisinde Bir konuşma daha yaptıkmadan bana arayınız lütfen Bu e, neşeli halimizi bozmayın e, Gerçekten neşeliyiz de e, Güzel bir hafta oluyor Tarya beni teyit eder mi bilmiyorum ama Destekleriniz her geçen gün artıyor e, Biz burada olmaktan çok mutluyuz Sizleri temsil etmekten ve Sizlerin desteklerini kabul etmekten Çok çok çok mutluyuz bunu ee, buyurunuz lütfen. Efendim şimdi bu şarkıyı niye seçtim? <gülüyor> ben biliyor muyum? <gülüyor> Şöyle bir şey oldu. Biz aramızda haberleşirken böyle şey o emojilerden kullananlar bir Mr. Spock selamı e, yapmışlardı. <gülüyor> ben yaptım öyle. <gülüyor> Çok Oradan seviyorum. sonra Spock da, Mr. Spock da söyleyebilir falan gibi. Böyle bir espri oldu aramızda. Ben dedim ki Leonard Nimoy var. Gerçekten evet. söylemiş. Uzay yolunun unutulmaz oyuncusu Mr. Spock karakterini canlandıran Leonard Nimoy. Üç tane albüm yapmış. Onlardan üçüncüsünde de 1968 Ol, evet, yılında. Oldukça Kaylamış. da protest albümler. Evet, böyle evet şey, suya yani. sabuna dokunan albümler evet. yapmış. Evet o ilk iki albümü daha çok uzay temalı albümler. Evet. Bu sonuncusu e, folk şarkılardan evet, folk oluşuyor. Şarkılar, evet. yani Amerika'da folk denince içine protest gir, giriyor mutlaka. Bu şimdi dinleyeceğimiz şarkı da e, Pete Seeger'ın 1949'da bestelediği <gülüyor> bir şarkı. Evet Açık şem, şemsiye de seviyor Pete Seeger'ı. Ben de Koyu mavi de çalıyorum epeyce. Pete Seeger'ın şarkısını seslendirmiş bu savaş karşıtı e, toplantılarda ve her türlü destek... Protestolar, ee, de, protestolarında m, savaşa karşı bir araya gelen insanların e, çaldığı e, sevdiği bir şarkı. Sözleri de gayet güzel. E, bir çekiç olsaydım diyor. E, If I Had a Hammer e, 1968 tarihi The Way I Feel albümünden Leonard Nimoy'u dinleyeceğiz. Dinlemeden önce de unutmuşsanız diye ben hatırlatayım Stop diyorum. Tabi, tabi. <gülüyor> Her fırsat. <gülüyor> yani o bakımdan söylemek <gülüyor> lazım. 0-212-343-4141'i ararsanız çok mutlu oluruz. If I had a hammer, I'd hammer in the morning I'd hammer in the evening, all over this land, over this land. I'd hammer out danger. danger, I'd hammer out a warning. warning I'd hammer out love between my brothers and my sisters all, all over this land Well, if I had a bell, I'd ring it in the morning I'd ring it in the evening, all over this land. Over this land. I'd ring out danger, danger, I'd ring out a warning, warning. I'd ring out love between my brothers and my sisters, all, all over this land. Ooh. Ooh. Well, if I had a song, I'd sing it in the morning. I'd sing it in the. Evening, Over all over this land. And I'd sing of danger. danger, I'd sing out a warning. warning, I'd sing out love between my brothers and my sisters, all over this land. Well, I have a hammer, and I have a bell, and I have a song, a song to sing all over this land. It's the hammer of justice. It's the bell of freedom. And the song is the song of love. Love between all of my brothers and love between all of my sisters all over this land. Spock'tan dinledik. Ee, if I had hammer. Ee, burada hanımlar kendi aralarında sözlerini <gülüyor> çevirmeye çalıştılar. Hatta çıkmış bile olabilir yani. Duymuş bile <gülüyor> olabilirsiniz. <gülüyor> Duymadıysanız çevirisini şey. yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok çevirdik, ciddi çevirdik. bir böyle e, tercüme ...savaşları yaşadıramında. Evet. Bir olsu desin. Gayet barışçı bir havada geçti. Bütün evet. görüşmeler. Sörcümün sözler. Savaştı. Sözlerinde barışçı olduğuna eminiz zaten. De hani ne şekilde acaba söylenmişti? Uzlaştık. Uzlaştık. Bilemedik. Evet. O da kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim yani bütün insanlar arasında ki uzlaşmayı özleyen bir şarkı diyebiliriz. Bu konuda bütün zorlukları bertaraf etmek isteyen bir şarkı. Gerekirse çekiçle uzlaştırın. Mesela. Yeter <gülüyor> <gülüyor> ki uzlaşın demek istiyorum. Otağın çok değil. <gülüyor> Tabii yumuşak bir çekişten hani iş çocukların oynadıkları olur hayır olmaz <gülüyor> ee, evet her konuda anlaştık biz e, her konuda anlaştık da bu şarkı boyunca kimse bizi aramadı oysa uzay yolundan bahsettik barıştan bahsettik tercümeden bahsettik ee, Mr. Spock'ın kulakları Mr. Spock Muhasebecilerden bahsedip. bahsetmedik Meral <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orada onu... kaybetmemişsini <gülüyor> çizeceğiz <O> Muhasebecilere girmeyecektim <gülüyor> <gülüyor> Muhasebeci Ama kötü anlamda söylemedim <gülüyor> Takım elbiseli ve şık insanlar olarak bahsetmek istemiştim Muhasebecilerden Efendim, Finans sektöründe çalışan birisi olarak <gülüyor> Kendimi de muhasebecilerin arasında kabul ediyorum <gülüyor> Evet Oldu o zaman. Oldu mu? Evet. <gülüyor> 0 212 343 41 aramanız gerekiyor. Evet gerekiyor. Neden gerekiyor? Başka bir isim açıklasın yoksa ben gene uzun bir tirat geçeyim. <gülüyor> Neden gerekiyor? Çünkü barış şarkıları dinlemek istiyoruz. Ee, bütün elektrikler kesildiğinde, bütün televizyon kanalları kapandığında, internet kesildiğinde, internet sitelerine erişim kapandığında, Facebook'a, Twitter'a paylaşımlar yapamadığımızda, selfie çekemediğimizde... Pillerimizi alıp radyomuza takıp parka gidip dans edebiliriz. Açık Radyo sizi bu konuda destekleyecektir. E, hatta isterseniz gelin Açık Radyo'dan siz kendi şarkılarınızı çalın hep beraber dans edelim. Her şey bittiğinde radyo ayakta kalacak. Biz de Açık Radyo'nun 20 yıl önce başladığı yerden... ...devam etmesini 20 yıl sonra, 50 yıl sonra belki çok daha uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Bunu da sizin desteklerinizle yapacağımıza inanıyoruz. Destek vereceğinize inanıyoruz. Bakınız şu ana kadar epeyce bir destekçimiz oldu. Bu sadece Gitaresk için. Tabii Gitaresk'de ya da bir programla sınırlı değil. Bu hafta boyunca ya da yılın herhangi bir gününde dilediğiniz bir zaman telefon edip internet sitesinden desteklerinizi iletebilirsiniz. Her desteği sevinerek kabul ederiz. Sizlerin isimlerini buradan paylaşmak, programlarımıza destek olduğunuzu bildirmek bizim için gerçek bir gurur kaynağı. Hem neden olmasın, kendime örnek veriyorum gene, bir gün burada sesinizi duyurmanız da işten bile değil. O zaman ne yapacaksınız? 0212 343 41 arayacaksınız ya da açıkradio.com adresine girip ee, destek olun butonuna basıp desteklerinizi ileteceksiniz. Biraz daha konuşayım mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam, peki parçası çıkalım. Ee, o zaman hızlıca bir sonraki parçaya geçiyorum. Bir sonraki parçayla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Ee, Weird Al Yankovic söyleyecek, enteresan bir adam. Ee, benim 80'ler döneminde yaşamışlar bilir. Ee, Eğlenceli bir beyefendi... Ee, ...parçada Saga Begins... ...parça bittikten sonra açıklamaları yapacağım. Bir dakika var. Peki tamam. O zaman... <gülüyor> Oley, ...bir telefon daha televizyon. alıyoruz. Şarkıya giriyoruz. O zaman hızlıca söylüyorum... ...Saga Begins bir uyarlama... Ee, ...Miss American Pie... ...uyarlaması... ...Miss American Pie'ı Star Wars'a uyarlamışlar... ...bir telefon daha geldi... <gülüyor> Cedaylar. Güç sizinle olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Teşekkürler. Kızım. Kızım. we're all here looking at you, ain't we? Give them a flower. Give them a flower. Give them a flower. Give flower. girlfriend on the sunny esplanade and an eight stone bully kicks sand in your face and pours all your suntan lotion into your lemonade and takes your girl and also takes your place Don't eat him with a bottle What should I do? Give him a blow Tareski. Hazırlayan ve sunan Melal Akman.